Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 109 ayetten ibarettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Eliflamra. İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. <Sessizlik> Mm-hmm. <laughs> İnsanları uyar, müminlere, Rablerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele, diye, içlerinden bir insana vahyetmemiz, insanların çok mutlu gitti. Onun için mükafirler, besbelli ki bu, sihirbazın teki, dediler.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 İçecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır. Vallazi <gülüyor> ve <Om> Allah-u <asthma> Odur ki güneşi bir ışık yaptı. Ayıdan bir nur kalıp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 İşte bunların irtikâb ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir. <gülüyor>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 سَجَّسَ الشَّعْرَ سَجَّلَهُ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إلَيْهِ مِنْ أَجَلُهُ فَنَذَرُ لا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 A B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 Sonra onların peşinden nasıl davranacağınızı görmek için bu dünyada onların yerine sizi geçirdik. <gülüyor>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 Rabbime isyan edersem, o müthiş günün azabından korkarım. <Gülüyor>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 Mm-hmm. <laughs>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 İn ha uh.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 Allah, insanları esenlik ve mutluluk ülkesine davet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir. <Gülüyor>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 Allah da üzerimizde şahittir ki sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. <gülüyor>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 İşte bunları yapan Allah'tır sizin gerçek Rabbiniz. Gerçeğin ötesinde dalaletten başka ne kalır? Nasıl oluyor da Hak'tan uzaklaştırılıyorsunuz? <Gülüyor> büsbütün doğru yoldan çıkmış, isyamda ısrar eden o fasıklara, imana gelmedikleri için, Rabbinin azap kararı kesinleşmiştir. her <gülüyor>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 şeritlerimizden hakikate götürecek var mı? De ki, gerçeğe ancak Allah hidayet eder. Şimdi söyleyin bakalım, gerçeğe ulaştıran mı tabi olunmaya layıktır? Yoksa elinden tutulup doğru yola götürülmedikçe kendisi yol bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz? Çoğu sadece zannına uyarlar halbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla bilir <Gülüyor>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 سوة نسله وزعوا من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 Onların içinde senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Fakat sen sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa. <gülüyor> Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa. <Gülüyor> Allah insanlara asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi kendilerine zulmederler.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 Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir. Hiçbirine zulmedilmez. وَيَكُولُونَ <gülüyor> مَتَاهَا Onlar, eğer dediğiniz doğru ise, peki bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin, derler. <gülüyor>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 ne dersiniz? Şayet onun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün. Mücrimlerin bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki? <Gülüyor> şişten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha? Ama artık çok geç. Alın da görün, çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi. <Sessizlik> Sonra o zalimlere, ebedi azabı tadın bakalım, siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz denir. <gülüyor>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 Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Hayatı verende, öldürüp geri alan da odur. Ve sonunda hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz. Yeah! insanlar işte size rabbinizden bir öğüt gönüllerdeki dertlere bir şifa müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi <Gülüyor> ki Allah'ın lütfuyla rahmetiyle evet sadece bununla ferahlanın çünkü bu insanların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır <gülüyor>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 Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar. <Sessizlik> Veliler o kimselerdir ki ona iman edip emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar. في الحياة في الدنيا وفي الآخرة لا تغذي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 İnkârcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. <Gülüyor> Beyimiz,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 I'm <laughs>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 rastgele şeyleri mi ona isnat ediyorsunuz? De ki Allah hakkında böyle yalan uydurup ona mal edenler asla iflah olmazlar.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 Thank mm -hmm. you.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 Maret tarafımızdan gerçek ulaşınca, bu besbelli bir sihirdir dediler. <gülüyor>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 ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi. Gelince Musa onlara Ortaya atacağınız ne varsa Artın hünerinizi gösterin Dedi lerini ve değneklerini atınca Musa şöyle dedi Yaptığınız şey sihirdir Allah onu boşa çıkaracaktır çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez <gülüyor> Mücrimler hoşlanmasa da Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. Ben...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 Ey milletim dedi siz Allah'a iman ettiniz ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin <gülüyor> Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme. وَنَجِّنَا <Sessizlik> Rahmetinle kurtar bizi o kâfirler yürühundan. <Gülüyor>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 Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin. Bozgunculardan olmuştun. Altyazı <gülüyor>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 Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar kum kulu her türlü mucize de önlerine gelse gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler belenaka le qurtumama tenfa'a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 وَأَنُشَاءُ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى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 Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Fakat akıllarını çalıştırmayanlara ise, şeytanı musallat eder, o pislikte bırakır. Uli!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 Sonra biz, Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak, üzerimize düşen bir borçtur. Kul <Gülüyor> in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 <gülüyor> ve yüzünü özünü Allah'ı bir tanıyarak dine ver ve sakın müşriklerden olma <gülüyor>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 ما سوق الدجال قوم الحق من رو بكم تمني تنسا فنين اما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 Ya vas firh Sana Rabbinden ne vahiy olunuyorsa ona tabi ol ve Allah hükmünü isaret kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı, en güzel hüküm vereni ancak O'dur.